Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bir yandan tabiatta ve bu tabiatı dolduran kullanan insandaki gelişmeleri diğer yandan da insanın gereksiz olduğu belli olan kendisine de dünyasında ve ahiretinde zarar olduğu açık olan günahları neden işliyor? Neden insan kendini yakar kendini yakacak işler yapar sorularımızı, merakımızı giderecek iç Konulardan birisi fıtrat konusudur. Allah'ın fıtratını bilmek zorundayız. Bir fıtrat yarattı Allahu Teala. Allah'ın yarattığı fıtratı bilmeden Allah'ın yarattığı insanı, şeytanı ve tabiatı ya da üzerinde yaşanan dünyayı da bilmek mümkün olmaz. Özellikle fıtrat sözcüğünün ne anlama geldiğini tespit edelim. Fıtrat, orijinal yaratılış, dine ve Allah'a kulluğa uygun bünye demektir. Yani tam halkça bir benzetme ile benzetecek olursam iyi bir buğday demek un ve undan ekmek demek. Buğday iyi olduğu halde ortaya ekmek çıkamamış veya ekmek çıktığı halde küflenmiş bozulmuşsa, tuzlu olmuş, tuzsuz olmuş ise vesaire yanmışsa bu buğdayın değil ondan sonraki değirmencinin ondan sonraki fırıncının ondan sonraki tüketicinin sorunu demektir. Allah insanı fıtrat üzere yarattı. Bu fıtrat kulluğa uygun bünye demektir. Bunun içinde Allah Celle Celaluhu bütün Adem'in çocuklarından kulluk yapacak mısınız diye sorup söz aldı. Bunu ayrı bir mesele olarak ele alacağız. Buna misak diyoruz. Allah'ın misakı. Biz halk dilinde elestübi rabbiküm sorgulaması diye bunu isimlendiririz. Kur'an-ı Kerim Rum suresinin 30. ayetinde bu fıtrat meselesini yani insanın Allah'a kulluk yapmak için uygun yaratılır olması prensibini bu ayet-i celile önümüze koyuyor. Faqim vecheke lid-dini hanife. Faqim vecheke lid-dini hanife. Sen yönünü şu Tevhid dinine doğru çevir Fıtratallâhilletî fatarannâse aleyha Bu Tevhid dini Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrattır Allah'ın fıtratıdır bu Yani sen Tevhide yönel bu yönelişin senin uygun olan yöne yönelmendir. Yani bir insanın, bu Rum suresinin 30. ayetine bakarak söylüyoruz ve genel olarak başka delillerimizle de beraber, bir insanın Allah'ı bulması, peygambere iman etmesi, namaz kılması, diğer ibadetleri yapması, haramlardan kendisini koruması için, bütün bunları yapmak için çok çetin laboratuvar çalışmaları yapması gerekmez. Susadığında suyu gördüğü yerde bardak bulsa da bulmasa da eğilip içtiği gibi yani bir tür mıknatısın demir metali çekerken ki gücü gibi suyun onu onun suyu çekmesi iç bünyesi yaratılışıyla ilgili bir durum olduğu gibi aynı şekilde insanın fıtratı da Allah demeye gayet uygun bir fıtrattır. Orjinal tipi insanın orjinal tipi budur. Bu orjinal tipini daha sonra anneler, babalar, öğretmenler, devletler, çevreler ifsat odakları değiştiriyor. Bir insanı dünya hayatıyla bağlantısı kopuk bir yerde doğdu. Doğduğu haftadan itibaren bir yere bıraktık ve sadece yanına o uyurken süt koyuyoruz, mamasını koyuyoruz, daha sonra yiyecek yemek yiyeceği zamana geldiğinde yemeğini koyuyoruz. Bu insan on sene sonra yanına gittiğimizde eti pişirip yediğini, orada büyüyen ağaçlardan meyve topladığını, üşüyünce yapraklardan kendisine elbise gibi bir şeyler yaptığını görürüz. Neden? Soğuk onu üstünü örtmeye götürecek, acıktığında da yiyecek şey arayacak, oradaki bir odunu ısıracak, dişleri ağıracak ısıramayacak onu ondan sonra ısırdığı zaman bir yaprağı ısıracak bakacak ısırabiliyor ama acı sonra ya oradan bir elma yakalayacak onu ısıracak bakacak ki çok tatlı bu süreç bünyesinde zaten var olan elma yemeğe onu götürecek belki bir iki düşme kalkma gösterecek ama sonunda gıdaya ulaşacak Aynı şekilde Allahu Teala fıtratla yarattı demek bu fıtratın onun Allah'ı bulması, şeriatının genelini bulması anlamına geliyor. Bu bütün insanlar için geçerlidir. Bunun içindir ki insanlar hak peygamberi bulamadıkları zamanlar bir peygamber uydurma ihtiyacı hissetmişlerdir. Bir tanrı uydurma ihtiyacı hissetmişlerdir. Ya yerlerin göklerin haliki olan Allah'ı bulacak ya da kendisi ineği bulacak, ineğe tapınacak. Veya ürktüğü bir güç olan mesela şeytana tapınacak. Ama her halükarda insan ben yalnız olamam, birisine tutunmam lazım, Dediği bir şart oluşturur. O birisi de Allah ise kurtulur zaten. Değil ise kendinden daha güçlü gördüğü, daha hilebaz gördüğü birine tapıncak. Tıpkı vatandaşların devlet diye bir otoriteyi ayakta tutmak mecburiyetinde olduklarına inandığı gibi. La tebdilel halkilleh ayetin son cümlesi. Allah'ın bu kuralında bir değişiklik yok. Allah'ın bu kuralında bir değişiklik yok. Hangi kuralı? Herkesi fıtrat üzere yarattım. Daha sonra göreceğiz inşallah. Bu yaratılış tarzı itibariyle Allah her insanın ta Adem Aleyhisselam zamanında Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde var olan gen noktalarından insanları çıkarıp onları konuşturup söz aldı. Sizi dünyaya bir ana karnından gönderdiğim zaman iman edeceksiniz. Bana kul olacaksınız değil mi? Tamam mı? Eles tu bi denen şey budur. İnsanlar buna cevap ver Bu ayrıntıyı göreceğiz inşallah. Dinimizin bütün emirleri ve bütün yasakları keyif bozucu da olsa insanın bu fıtratı ile paraleldir. Ya da insanın fıtratına uygundur diyelim, o şekilde de ifade edebiliriz. Sorun insanın fıtri kimliğinin yani orijinal kimliğinin daha sonradan bozulmuş olmasındadır. Yoksa her insan bu fıtrat üzere yaratılıyor, alkolden nefret ediyor. Rüşvetin yanlış olduğunu biliyor. Faizin sömürü olduğunu biliyor. Zulmün insana yakışmayan bir şey, vahşi bir şey olduğunu biliyor. Yalanın asla uygun olmayacağını her insan bilir. Çünkü kendisine yalan konuşulduğunda rahatsız oluyor. En azından o noktada insan olarak fıtratını hatırlıyor. Peki daha sonra neden yalan konuşur insan? Neden rüşvet alır, rüşvet verir, faiz alır, faiz verir, alkol tüketir, alkole hizmet eder? Neden zulme alet olur, neden namazı terk eder? İşte nedeni bunun nedir? İnsan aslında parmakları bir şeyi tutmaya müsait yaratılmıştır. Bu üç parmağımla ben birleştirip şu kağıdı bu şekilde tutabilirim. Ve bu kağıdın sert mi, yumuşak mı olduğunu... Esnek kıvrılır bir şey olup olmadığını gözüm görmese de parmaklarımın yardımıyla anlarım. Hatta görme engelli pek çok insan parayı tutarak kaç para olduğunu, kağıt parayı tutarak kaç para olduğunu anlayabiliyorlar. Paranın rakam yazan, yüz yazan yerini, 500 bin yazan yerini tanıyabiliyorlar. Parmak uçlarındaki Hassasiyetle, mesela bu hassasiyet nerede kayboluyor? Çok aşırı soğuk bir yerde, 10 dakika durunca parmaklar bu e, tuttuğu şeyin odun olup olmadığını ya da tutup tutmadığını anlayamıyor. Parmak uçlarındaki hassasiyet kayboluyor. Hatta parmakla açılan kapılardaki şifre noktasında eğer mesela elinizde koli taşıyorduysanız 10 dakikadan beri o bölgedeki kan akışı farklılaştığı için böyle taşıdığınızdan parmağınızı tanıyacak nesneye koyunca tanımıyor. Neden tanımıyor? Çünkü parmak ucunuzda e, ki daha önce cihazın tanıdığı şey, görüntü bozuldu onu törpilediğiniz için. Aynı şekilde mesela iki dakika parmağınızı böyle sıkarsanız o sıktıktan sonra oluşan deri şekli cihazın tanımasını engelliyor yani nasır engelliyor yara oluyor orada engelliyor toplum Allah'ın fıtrat üzere yarattığı insanı mükerrem insanı nasırlaştırıyor gözünü nasırlaştırıyor kalbini nasırlaştırıyor kalbini törpülüyor kalbine basiretine idrakine anlayışına izanına zarar veriyor toplum bu toplum anne babadan başlıyor, abilerden, abl ablalardan, kardeşlerden başlıyor, akrabalarla devam ediyor, sokakla devam ediyor, okul bunu resmileştiriyor. Belki cami bile buna yandan negatif etki ediyor belki yani. Bunlardan hepsi her zaman olacak diye bir şey yok. Kimi köydeki e, vahşi ormanda hayat sürdüğü için, hiç insan görmediği için bu fıtratı bozuluyor. Kimi şehirde bozuluyor, kimi apartmanda bozuluyor, kimi semtte bozuluyor, kimi turist olarak gittiği bir seyahatte bozuluyor. Yani Allah tıpkı parmak uçları örneğimizde olduğu gibi hepimizi fıtrat üzere yarattı. Bu fıtrat zaman aşımıyla ve dış etkilerle bozulduğu için insanın sözünü ettiğimiz, bozuklukları, günahları işlediğini söylüyoruz. Tıpkı burada bir çocuk, anne baba açısından söylüyorum, bir çocuk üzerinde çok güzel test yapabilirsiniz. Çocuk henüz sizi yeni yeni tanıp, yani anne diyebildiği, baba diyebildiği zamanlarda, işte diyelim ki 13-14 aylıkkenki günlerinde, Özellikle de az bir tefekkür yapabildiği 2,5-3 yaşı döneminde çocuğun sizin üzerinizde yakaladığı ilk yalan sahnesini mümkün olsa da çocuğun üzerinde mesela bir 10 saat çocuğu böyle canlı kamera altında tutsanız o ilk yalan söylediğiniz sahne daha önce belki yalan söylemişsiniz ama çocuğun yalanınızı yakaladığı ilk sahnede çocuğun bir trafik kazasıyla karşılaştığı gibi, balkondan düşme tehlikesiyle karşılaştığı sahnedeki gibi refleks gösterdiğini göreceksiniz. Hayret edecek çocuk. Çünkü çocuk söz söylenir ve o söz anlaşılır, gereği yerine getirilir diye bir fıtratla yaratıldı. İlk yalanla karşılaştığı zaman, İlk defa balkondan düşerkenki gibi heyecanlanacaktır çocuk. Değişik bir şey anlayacaktır. Annesinin daha önce tamam geliyorum, mamanı hazırlıyorum ee, sözlerinin hiç gelmediğini 3, 5, 10 kere olduğunu anlayınca da o da annesi gibi geliyorum deyip gelmeyeceği sahneye dönecektir. Çünkü anne şimdi geliyorum. Sözünde şimdi ile kastı iki saat olunca çocuk şimdi sözüne iki saatlik bir ayar yapıyor kafasında. Aslında o şimdi bir iki saniyelik bir olaydı çocuğun yaratılışında. İlk fabrika ayarlarında modern deyimiyle fabrika ayarlarında şimdi sözcüğü bir iki saniye ayarlıydı. Daha sonra balkondan yavrum içeri gel akşam karanlık oldu, tamam anne şimdi geliyorum deyip bir saat sonra gelecek o çocuk. Çünkü şimdinin ayarları, fabrika ayarı, bir saniye, iki saniye ayarlıydı, hemen gidiyor eve dönüyor olması lazımdı. Annenin, babanın eğitimi, öğretmenin eğidi, eğitimi, devletin politikası, yani o çocuğun hayatına gözünü açtığı ortamdaki genel hava, çocuğun şimdi sözcüğüne yüklediği anlamı şekillendirdi. Namaz ciddiyetinden tutun, günahlara karşı laubaleye tutun vesaireye kadar. Peki bu çocuk çevresinde hiç kötü görmediği halde, namazsız görmediği halde, hiç yanlış iş yapan biri görmediği halde, evliya denecek anneleri, babaları, dayıları, halaları, teyzeleri bulunduğu halde, bulunduğu halde, Zamanla namaz kılmayan, alkol alan, cinayet işleyen bir olabilir mi? Olur tabi, olur. Neden olur? Çünkü vahdeyinahun necideyin. Allah iyiliğin ve kötülüğün ikisinin de köklerini insana yükledi. İmtihan gereği. Anne ve baba büyük oranda ve anne baba konumundaki güçler büyük oranda bu iyilik veya kötülük doğumlarından birini suluyorlar, birini. Köreltiyorlar ama hiçbir zaman o tohum çürümüyor. Ben burada bir örnek vererek genişleteceğim, sonra bu sorunun cevabını vereceğim. Bir çiftçiye bir gün e, dedim ki, gübreye niye para veriyorsun? dedim. İki tane inek besle, tarlanı hayvan gübresiyle gübrele dedim. Dedi ki, bu iyi bir akılama dedi. Sonucu doğru değil bunun dedi. Neden dedim? Çünkü dedi inek ot yediği için, işte şu bu nesneyi yediği için dedi, onun gübresini kullandığım zaman benim bahçemde o ot yabani bitki daha fazla oluyor dedi. Niye dedim? Çünkü onun gübresinde küçük de kalsa o yediği şeylerin tohumları kalıyor, onlar topraktaki gücü görünce baharda ot olarak yabani ot olarak çıkıyorlar ben tekrar ilaçlamam lazım dedi onun için sunni gübre atmak daha karlı oluyor benim için düşündü o zaman da yabani ot bitiyor ama o kadar eski senenin buğday kalıntıları filan bitmiyor dedi şimdi burada yani insanda köklerimizde neticede iyiliğin ve kötülüğün her ikisinin de tohumları var bu hiçbir zaman gübreye dönüşse bile yok olmuyor. Ama anne ve baba çevre haber bültenlerinden muhabbetlere kadar misafirlerin konuşmalarına kadar her ortamı iyi tuttuğumuz halde kötülüğün bir çocukta neşet etmesi, kötülüğün bir çocukta boy salması on binde birdir, on binde 5'tir, on binde Ondur diyelim. Ama annenin veya babanın veya dayıların veya misafirlerden birinin çocuğun bünyesinde zaten var olan kötülük doğumunu senede bir defa da olsa, bir bayram görüşmesinde de olsa suluyor olması, mesela bir kız çocuğunun bir kere de olsa kısa etekli, dar pantolonlu bir akrabasını, kuzenini görmüş olması onun bünyesinde zaten var olan açılmaya, dar pantolon giymeye, güzel görünmeye yönelik o şer tohumlarına bir dediği pencere açmıştır, güneş göstermiştir ona. Güneşi görünce de tohum yeşermiştir hemen o zehirli tohum, o ısırgan tohumu. Bu sebeple mesele fıtratı korumak ve korumamak meselesidir ama buna rağmen fıtrat %100 zannettiğimiz koruma ortamlarında bulunuyor olsa bile 10.000'de 1 oranında şer çıkabilir. Peygamberlerin çocuklarında böyle vardı diyemiyoruz çünkü peygamberler yani Nuh Aleyhisselam'ın çocuğu böyle idi. Ama Nuh Aleyhisselam'ın kendisi mübarekti. Anne mübarek değildi. Çevre mübarek değildi. İbrahim Aleyhisselam da e, baba İyi değildi İbrahim aleyhisselam iyi oldu çünkü peygamberdi. Bunların toplamından ne çıkıyor? Yani iyilik ve kötülük, fıtrat kaynaklı, fıtratın bozulması veya bozulmaması kaynaklı, korunması veya korunmaması kaynaklı, üzerinde neyin sulamasının yapıldığı, neye destek verildiğine kaynaklı bir çalışmadır. Ama yüzde yüz kader Allah'ın elindedir. On binde bir bir arıza olabilir, bu sefer emeği verip de sonuç alamayan Allah katından karşılığını bulur. Netice olarak bu er rum suresinin 30. ayetini unutmuyoruz. Sen Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrat dini olan tevhid dinine yönel. Bu değişmeyecek. Herkes için gerekli bir konmuş kural olacak. Hangisi? Allah insanı fıtrat üzere yaratıyor. Bunun için kıyamet günü alkol kullanan, yalan söyleyen, zina eden, zulmeden, siyaseti yanlış kullanan, ticareti haramla tüketen insanlar, cehenneme girerken, e biz internette yasak olduğunu görmemiştik bunun, gibi bir mazerete sığınamayacaklar. Çünkü yaratılışlarında, Üzerlerine iğne batırılınca ah ettikleri duygunun var olduğu gibi, üşüyünce vıvıvı vı vı yapma duygusu var olduğu gibi yalana karşı, bir sömürü olan faize karşı vicdanlarında bir hareket vardı aslında. Bunlar bilinçli bir şekilde vicdanlarının sesini susturdular. Bu sebeple kıyamet günü cehenneme girerken, Allah'ın azabına muhatap olurken ama biz gibi bir mazeret asla hiç kimse üretemeyecektir. Burada bize ciddi bir şekilde nasihat şudur. Çocuklarımızın alfabe öğrenmesini, çocuklarımızın hatta kendimizin Kur'an öğrenmesini, namazı öğrenmesini, abdesti öğrenmesini, önemsediğimiz gibi belki de bir tık ondan daha fazla fıtratlarının bozulmamasını sağlamamız lazım Fıtratı bozulmamış bir çocuğun namaz Kur'an eğitimi çok daha kolaydır Allah'ın izniyle Mesela çok canlı ve herkesin anlayacağı bir örnek verelim Bir çocuk ilk defa bir ev dışı hareket yapacağı zaman, bunu bir çocuk değil bir genç olarak da anlayabiliriz. Mesela karşı cinsle bir bağlantı kuracağı zaman, çocuğun fıtrasında bir annenin, bir babanın, bir ailenin bağlantısı güçlü bir şekilde vardır. Eğer anne ve baba bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde bu bağı çocuk üzerinde bir şemsiye gibi duran, annelik babalık ağırlığını yıpratmamış çocuğu o günlere sağlam bir şekilde yani fıtrat üzere getirmişlerse Allah'ın izniyle o çocuk o kaçamak yapmayı düşündüğü işe cesaret edemeyecektir. Anneyi babayı çiğneyemeyecektir. Bu mesele annem döver babam döver saçıma asılır evden atar meselesi değildir. Bunlar bir tehdit değil aslında. Çünkü şeytan Annen evden atar, baban evden atar tehditine karşı orada kalırsın, burada kalırsın diye 40 tane uyduruk çadır gösterir ona. Dışarı atmak bir çare değil. O fıtrat olan, Allah'ın koyduğu fıtrat olan süt emdiğin noktaya bağını canlı tutma. Çocuk doğal olarak büyüdükçe dışarı açılmak isteyecek, anne ve baba da çocuk büyüdükçe şemsiyeyi büyütecekler çocuk dışarı açılmasın diye annelik babalık budur buna annelik babalık diyoruz dememiz gerekiyor dolayısıyla çocuk eğer o riskli noktaya ayak atacağı zaman evi hatırlamıyorsa hatta eve gelip hangi yalanla bu işten sıyrılacağına dair planlar yapıyorsa o gün veya iki sene önce veya beş sene önce ya da okula giderken veya arkadaş çevresindeki bir yerde annelik, babalık, ev, aile şemsiyesine delik gelinmiştir bir yerden. Oradan su alıyordur şemsiye. Oradan su alıyordur. Veya anne baba elini, dayağı, sopayı, tehdidi, sokağa atmayı, ayakkabı almamayı, e, ablasına verip ona vermemeyi gibi tehditleri kullanıyorsa... Şemsiye var ama şemsiye ters tutuluyordur. Yani şemsiye bu şekilde e, su dışarı dökülecek şekilde kubbe gibi tutulur. Anne baba sopa gücünü, dayak gücünü, harçlık vermeme gücünü veya şımartma gücünü, naz gücünü, gezmeye götürme, tatile götürme gücünü koz olarak kullanmaya kalkarsa şemsiyeyi fıçı gibi tutar. Yağan su göl olunca aşağı damlatmak değil şemsiyeyi bile tutamazsın kafandan aşağı düşer şemsiye bir 10 kilosu o osu olduğu gibi başına düşer. İşte biz 20 yaşında çocuğumuz durup dururken bizi sattı, evden kaçtı, gitti sözünü büyük oranda böyle yorumluyoruz biz. Evet doğru. Sen görünürde çok bir şey yapmadın ama şemsiyeyi ters tuttuğunu hatırlamıyorsun. Nedir ters tutman? Mesela çocuğun oyun hakkını kısmışsındır. Dışarıda kötü şu bu diye Evet dışarısı kötüsü alternatif oyunlar üretebilirdin. Çocuğun insan görme, akraba görme, sıla Rahim bağlarını daratmışsındır veya aşırı laçka bırakmışsındır. Yani bir denge siyaseti güdememişsindir. Şemsiyeyi yanlış tutmuşsundur böylece. Ters tuttuğun için şemsiye yağmur yağdığında gölet oldu. O gölet senin kafana düştü ve zarar eden hem çocuk oldu hem sen oldun. Fıtrata hayatın içinden örnekler veriyoruz. Bu fıtratın iyi korunması ve güçlü tutulması için üç önemli nokta var. Birincisi Allahu Teala'nın yarattığı şu kainatın azametine müdrik gökler, güneş, dünya, bu kainatı. Anlayan insan yetiştirmek lazım. 5 yaşından itibaren, 55 yaşında, 85 yaşında, büyük bir kainatın içinde, o kainatı yaratan Allah'ın kulları olarak yaşadığımızı namaz gibi bileceğiz. Ki bir gün nefis sen bu işleri halledersin, sen patronsun, ''Sen başsın, sen kocasın, sen kanunların koruduğu kadınsın.'' diye pohpohladığı zaman dur. Bu kainatta sen bir virüs kadar bile ağırlığı olan bir şey değilsin diyen terbiyeyi görmesi lazım. İki, insanın Allah, peygamberler, kitaplar, şeriat eğitimini alması lazım. Niçin peygamber var? Beni terbiye etmek için. Niçin Kur'an var? Ona teslim olmak için. Niçin şeriatımız var bizim? Nasıl yaşayacağımızı bilmek için. Genel hatlarıyla Müslümanlık bu mantıkla öğretilmeli. Biz ölünce arkamızdan Yasin okuyacaksın. Onun için seni hocaya gönderiyoruz. Çok cılız ve gereksiz ve uygun olmayan bir Kur'an öğretme tarzıdır. Yavrum biz sana kaşık tutmayı öğrettik. Bu Kur'an'ı da öğretiyoruz cenneti kaşık kaşık midene indiresin diye. Çocuğun yaşına başına uygun bir kültür olarak bu öğretilmelidir. Fıtrat canlı nasıl durur? Üç şeyle dedik. Bir kainatı tanımakla. Fıtrat canlı durur. O kainatın içindeki gücünü kapasiteni anlamış olursun. Kıybetini anlamış olursun. Hangi açıdan kıymet e, takdir ediyorsan kendine. İki Allah, peygamber, kitap, şeriat konuları fıtratı destekleyecek şekilde öğretilmelidir Allah'ın hür kulu Allah'ın hür kulu Allah'a secde eder başı kimseyi takmaz kulu mantığıyla yetiştirmen lazım fıtratı korumak için üçüncü olarak da ölüm başta olmak üzere ölüm hastalık tabi afetler ölü, fakirlik korkusu gibi insanın şımarmasını engelleyen el freni niteliğindeki nesneler, olaylar hep canlı tutulmalıdır. Bu dünyada başımıza gelen musibetlerden biri, bir yerde savaş çıkarsa Birleşmiş Milletler hemen o savaşı önler, o önlemezse NATO gelir, NATO gelmezse büyük bir operasyonla biz toparlarız. Yani hiç Allah korursa korunuruz'a yer kalmıyor. Aman hastalık mı? Aşısını buluruz. İlacını buluruz. Hastalık diye bir tehdit gücü yok. Fakirlik mi? E zaten SGK'ın var senin. Yani o güvenlik sistemi var. Sen çalışsan da çalışmasan da devlet seni bakacak. Mantığı insanların zihnine oturuyor. Nedir korkun senin? Evlenememek mi? Başka sistemlerle çözersin sorununu. Yani Allah bir düzen kurmuş. Bu düzende Allah... Bedeni emanet verdim, sağlığı da sınav konusu yaptım, hastalığı da ben yarattım, dikkat edin buyurdu. Sonra size pazı verdim, kas verdim, akıl verdim, çalışın, para kazanın, önünüze de fakirlik koydum, dikkat edin buyurdu. Dünyayı ben yarattım, çok güzel, çok cazip yarattım, her istediğiniz yere köprü, tünel yapmaya kalkmayın. Her yere köprü yapar, her yere apartman yapar, her yere tünel yaparsanız, benim rüzgar sistemimi, yağmur sistemimi, vadi sistemimi bozmuş olursunuz, bozarsanız sonra siz başınız belaya girer, sel olur, büyük afetler olur, yağmur dengesini bozarsanız buyurdu Allah. Bunlar bu bir nevi korkusuyla, korkusunun varlığı sayesinde mutluluğunu yaşadığımız nimetleri tanıttı Allah bize. Depremde böyle, yangında böyle, afette böyle, düşmanlarda böyle savaşlarda böyle bunların hepsinde fıtratı koruma vardır Bu eğer sağlıktı e, vesaire diğer fakirlikli benzer sonular zenginlik konuları bunlara fıtrat açısından baktığımız pencereden ele alınca ele alınca ilk anladığımız şeylerden birisi Allah neden sılayı rahimi emretmiş bunu anlıyor neden Sıla-i Rahim emretti allah Teala? Niye Sıla-i Rahim'i terk edenin ömründe bereket gidiyor? Neden Sıla-i Rahim'i yapanın ömrü daha bereketli olur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Çünkü Allah insanı, ana, baba, dayı, amca, hala, teyze, akraba, kuzenler böyle bir merkezden etrafa doğru açıldıkça zayıflayan ama bir arada duran bir güç olarak tutuyor. Mesela kaza ile bir insanın ölümüne sebep olan birisine diyet gerekiyor. Yani bugünkü adıyla kan parası gerekiyor ki bu şeriatımızda 4 kilo 250 gram altın ayarında bir yüksek mebladır. Ama bunu akilesi ödesin diyor şeriatımız. Akile kimdir? İnsanın baba tarafından birinci derecede erkek akrabaları demek. Bu ne ya? Aşağısı birisini öldürüyor kazayla. Trafik kazası mesela örnek verelim. Veyahut da elektrikle bir şey üretiyorlardı. Elektrik çarptı. Onun iş yerinde olduğu için kazayla insan öldü diyelim. 4 kilo 250 gram diyeti var bunun. Kan parası var şeriatımıza göre. Veya 100 deve. Bu da bu fiyat yapıyor. Şimdi bu parayı ödeyeceksin diyor ama sen değil. Akilen ödeyecek diyor. Akile ne demek? insanın erkek akraba erkek tarafı yani baba tarafının erkek grubu yani baba dede amca onların çocukları gibi aile toplanıyorlar bu diyeti karşı tarafa ödüyorlar. Tabii ki buna da bir miktar e, sen de bunu öde diyorlar. Sen de bu akrabanın çocuğusun. Sanki başkası bir suç işlemiş gibi bir hata veya kaza işlemiş gibi ona da öde. Neden? Çünkü Allah İki şey istiyor. Dikkatsizlik burada bir cinayete sebep oldu, ölüme sebep oldu. Bu dikkatsizlik hepimizin dikkatine dönüşsün istiyor. İki, bu adam zaten oldu, elinden kaza ile bir ölüm çıktı. Bu şimdi serveti gitti, bunu bakmıyor, hayatı gitti. O anda zorunlu olarak bütün birinci dereceden akrabaları bunun yanında olsunlar. Paradan çok, bunun manevi desteğinde olsunlar. O arada parayı da versinler. Sonuç bu iki şeyden ne çıkacak? Ömrünün sonuna kadar o akrabalarına minnet ve saygı ve teşekkür hissiyatıyla yaşayacaktır o insan. Çünkü onu ömrünün sonuna kadar hapiste kalmaktan kurtardılar. Ve bu Allah'ın emriyle yapıldı. Burada fıtratı korumakla alakalı büyük bir Çerçeve çiziyoruz da bu konular karşımıza çıkıyor. Fıtratı koruyan sistem şeriat sistemidir. Fıtratı önemsemeyip her şeyi kanunla sigorta ile çözmeye çalışan sistem de bugünkü küfür, batıl sistemin kendisidir. Burada kardeşlerim, Allahu Teala fıtratı koruyacağız. Bunu emrediyor. La tebdileli halkılla Allah'ın kanununu değiştiremezsiniz. Dolayısıyla namaz günün birinde değişti artık namaza gerek yok diye hiçbir Müslüman telaffuz edemeyeceği gibi hiçbir Müslüman da fıtrata gerek yok artık diyemeyecektir. Neden? Fıtratı değiştirmek demek bile bile bindiğin dalı kesmek olur da ondan dolayı. Eğer fıtratı korursak ya da Allah fıtratı koruyun deyince ortaya ne çıkacak? Yani ne çıktı? Fıtratı korumuş insanla fıtratı koruyamamış insan arasındaki fark nedir? Ya da bir sınıfta, bir vakıfta, bir eğitim merkezinde çocuklar eğitilirken bir sınıfta fıtratın da korunduğuna dikkat ederek bir çalışma, bir eğitim programı yapıyoruz. Öbür tarafta da Fıtratı önemsemiyoruz. Her şey aritmetik sonuçlara göre, akademik başarıya göre ayarlanıyor. Ödüller ona göre veriliyor. Böyle bir zemin oluşturuyoruz. Sonuç ne olacaktır? Fıtratı korunmuş grupta, fıtratı Allah'ın koruduğu fıtratı, koyduğu fıtratı koruyan grupta bir, adalet var olacaktır. İnsaf var olacaktır. Doğruluk vardır. İyilik ve güzellik yapma hissi vardır. Verdiğin sözde durma vardır. Nasihat edip doğruyu gösterme anlayışı vardır. Zavallıya merhamet vardır. Mazluma yardım vardır. İhtiyacı olana, zorda olana destek vardır. Emanete karşı güven vardır. İyiliğe iyilik... Kötülüğü affetmek vardır. Bunlar fıtratta var. Hep bir yaşında çocuğu. Bu ne? Bu saydığım nedir biliyor musunuz? Bir yaşındaki çocuk henüz akraba, çevre, e, bilgisayarda oyun moyun, savaş oyunları görmemiş. Bir yaşında çocuğu mümkün olsa, mümkün olsa da bir devletin 100 milyonluk bir devletin başına geçirsek, bir yaşındaki berrak insan fıtratıyla ile devleti idare etsek. İşte insanlığın göreceği şey budur. Ömer bin Khattab radıyallahu an o bir yaşındaki annesinden doğduğu günkü berraklıkla bir mümin hayatı yaşadığı için onun devletinde adalet oldu. Onun devletinde insanlar kalp huzuru hissettiler. Başka neler hisseder insan? Fıtratı bozulmamış insansa. Bilgisayar, televizyon, medya, okul, çevre, akraba, bayramlaşmalar, uyduruk, sahte cenaze törenleri tebessümleri, gülücükleri, sahte olan düğün sahneleri, uyduruk uyduruk kalpten olmayan duaların bulunduğu toplantılar vesaire. bunlardan arınmış bir insan du duyguları o fıtrat düzeyinde muhafaza edilmiş insan sabırlıdır. Sabretmesi gereken yerde sabırlıdır. Sabrın yanlış olduğu yerde de şecaatlidir. Vermek gereken yerde verir. Tıpkı çocuğun sütünü doyduktan sonra onu kardeşine verirken zevk alması gibidir bu. Ama yanlış da zalıma karşı intikam hissi de vardır. Yumuşaktır ve huzurludur. Vakarlıdır. İncedir, naziktir, narindir, sempatiktir. Ahlak diye bir hissiyatı hissiyatı vardır. Utanır. Akraba ve akraba olmayan diye Ayırımı vardır insanlara bakarken. Avretinin açılmasından rahatsız olur. Ve yanlışı teşhir etmekten hoşlanmaz. Tıpkı çocuğun altına yaptığı zaman onun görülmesinden rahatsız olduğu gibi. Ama bunu da dillendirecek Türkçe veya konuşma kabiliyeti bilmediği için. Ve eğer bu fıtrat korunuyorsa ben... Aç kalayım ama sen kalma diyecek kadar kendisine tercih etme hissiyatı canlı demektir. Acı olan yerde, elem olan yerde uyuyamaz hissiyata sahiptir. Yardımlaşma hissi vardır. Müsamahalıdır. İleriyi gören basiretlidir. Sebat eder. Nasıl çocuk maması gelinceye kadar ağlamayı bırakmıyor hatta mama yerken inadına ağlamaya devam ediyorsa bu büyük insanda da hakkın yanında sebatlıdır azimetlidir hakkı konuşurken susmaz tıpkı bebek misafir varken de doktora gidince de amcası varken de iğne yapılırken de ağlamak hissettiği zaman ağlar ayıptır bilmez bunun gibi gerçekçidir ve insanların batıl zalim ve haksız hunharca düşüncelerine karşı şiddetlidir eli güçlüdür yani iki kişiyi barıştırmayı ibadet bilir insanların Allah'a saygı göstermesi gerektiğine iman etmiştir Allah'a Allah'ın saygı gösterilmesini emrettiği şeylere saygı gösterir seviyesiz şeye seviyesizliğini hissettirir herkesi yerine ve konumuna ve orijinalliğine uygun bir konumda tutar herkese hak ettiğini verir Neyi saydım bütün bunlarda? fıtratı korunmuş bir insanın kimliğini tespit ettik. Dikkat ederseniz bunlar bizim şeriatımızın ahlak kitaplarındaki ahlak konuları oradan topladım zaten. Çünkü bizde ahlak fıtratın korunmasının adıdır. Fıtrat da neydi? Allahu Teala'nın yarattığı ilk tarzdı. Okulların dershanelerinin stadyumların kahvanelerin internet kafelerin pastaneleri restoranların otellerin apartmanların plazaların iş yerlerinin fabrikaların ve yüzme sahalarının bozamadığı fıtrat. Orijinal insan kimliği. O tüyü bitmemiş, yetim, masum melek çocuk diyoruz ya. Onun 50 yaşına gelmiş, 80 yaşını bulmuş halini yansıtıyoruz. Şeriatımızın insan olarak kalın dediği tarz bu tarztır. Peki bütün bu kadar güzel şeyler neden bozuluyor? Niye insanlar fıtratı koruyamıyorlar? Şüphesiz bunun en büyük sebebi deminden beri zikrettiğimiz ailedir. Kıyamet günü aile ve aileden sorumlu birinci derecede baba, İkinci derecede anne. Ve ondan sonra ağırlığına göre herkes, tabii ki becerip beceribemek, demek Allahu Teala'nın imtihanlarında başka bir şeyle karşılaşıp karşılaşamamak, yani sakat olmak, olmamak bunlar ayrı meseleler. Kıyamet günü ailemizi koruyup korumadığımız konusunda Tahrim suresindeki uyarı karşımıza çıkacak. Ailenizi koruyun, Kur'an kursuna gönderin demek değildi bu. Kur'an kursuna göndermek aileyi, korumanın onda biri, yüzde biri, kaçta biri ettiği bile belli değil. Ailenin kendisi kurstur bir defa. Ailenin kendisi medrese olmadıkça dışarıdan medrese, dışarıdan taşıma sudur. Taşıma suyla ne kadar bu değirmeni döndürebiliriz. Bunun için filan çocuğu 5 yaşında hangi kursa göndereyim diyenlere diyoruz ki anasını kursa gönderin. Çocuk ilk 5 senede hatta ilk 10 senede anneden aldığını dünyada hiçbir eğitim merkezinden alamaz anne ona ruh verir Kur'an kursuydu İmam Hatip Lisesiydi filan okuldu o ruha cila yapar sadece ve ruhun içini doldurur bilgi yığması yapar ama ana karakter anadan genle ve ilk yılların eğitimiyle alınacak Allah'ın izniyle birinci derecede aile çok önemli çevre önemli Arkadaşlar önemli, eğitim sistemi önemli. Mevcut yörüngedeki siyasi sistem önemli. Çünkü siyaset aileyi bile başından dibine kadar etkili olduktan sonra işte İbrahim aleyhisselam dünyanın en şerefli ailelerinden birini kurdu. Adem aleyhisselamdan son insana kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ailesi hariç en şerefli aile İbrahim Aleyhisselam'ın ailesiydi. En şerefli üçüncü aile Nuh Aleyhisselam'ın ailesiydi. Lut Aleyhisselam'ın ailesi o şerefli ailelerden biriydi. Olmadı orada. Niye olmadı? İbrahim Aleyhisselam babayı etki edemedi. Nuh Aleyhisselam evladı etki edemedi. Yani şerefli aile siyaset dediğimiz en büyük çevre devlet ve vatan konusunda etki altında kalabiliyor. Bu sebeple yani birinci derecede fıtrat bozucular bu saydığımız şeylerdir. İkinci derecede şeytan ciddi bir fıtrat bozucudur. Zaten şeytanın fıtrat bozması Allah'ın önünde yaptığı yeminin sonucudur. Yani şeytan ben fıtratlarıyla oynamaya çalışacağım diye adeta beyanda bulunmuştur. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, çocuk doğar doğmaz insan ona yani insana bir temas noktası sağlar şeytan. Hemen gider insanı yani ilk doğmuş haliyle bir kiloluk bir bebek işte veya iki kiloluk bir bebek onu bir incitir orada. Onu bir incitir. Bunun içinde çocuk ağlayarak doğar diye yani ağlayarak ses çıkararak doğar diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste başka bir hadis-i şerifte yine Bukhari'den Müslim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanın damarlarında bile şeytan dolaşır buyuruyor damarlarında bile dolaşır bu damarlarında dolaşması yani giriyor işte hücre oluyor da o kan hücrelerinde işte gidiyor damarlarda bir yere iğne yapıyor. Yani böyle ayrıntılara girmek nasıl oldu, ne demek istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok net şunu söylemek istiyor. Yani siz şeytanı şöyle bir yumruk vurayım kafasına diye karşınızda bir düşman olarak beklerken o sizin damarlarınızda dolaşıyor olabilir. Yani şeytanı daha ince, daha hassas, daha gözle görülmez bir bela olarak anlamanız lazım. Tedbiri de ona göre yoğunlaştırmanız lazım demek istiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tabii bu bizim şeytanın kim ve ne olduğu konusunda tam bir açılım yapmamızı gerektiriyor zira günahlar konusunu tövbe konusunu başka türlü anlayamayız üçüncü bir bozulma bozma nedeni de insanın zevklerine esir olmasıdır. Zevke esaret olmak, mesela dondurma zevki olan birisi, tabiattan örnek verelim, üşütme, işte sinüzitti, etti, bilmem parazitti, şuydu, bir sürü mide ağrısıydı hastalığının nedenidir. Bunu herkes bilir, kış günü de dondurma yemez insan. Veyahut da bir kilo dondurma yemez Yaz günü yani insan işte zarar vermeyecek kadar yer. Bunu bildiği halde insan niye dondurma yer? Tamam dondurma haram değil. Helal sütten ve katkı maddesi, jelatini vs. sorun değilse. Sorun değilse dondurma niye yer insan zarar verecek şekilde? Zevkine esirdir. Dondurmadan da zevk alıyordur. Disiptin edemiyordur kendisini. Günah da bu mantıkla işleniyor. Bu mantıkla fıtrat bozuluyor. Bu mantıkla çocuk ilk defa yalanı deniyor. İlk defa annesine babasına isyanı deniyor. Bu mantıkla ders çalışmıyor çocuk. Evet üçüncü neden de insanın zevklerine esir olmasıdır. Dördüncü neden de kibirdir. Kibir nedir? İnsanın kendisini büyük görmesidir. Güçlü görmesidir. Yeterli görmesidir. İnsan bu Kibri önce arkadaşına karşı yapar. İlk defa da evde küçük kardeşine yapar. Sonra arkadaşlarına yapar. Sonra anasına babasına yapar. Sonra öğretmenine yapar. Yapar yapar. En son geldiği noktada da Allah'a karşı kibirlenir. Evet Allah'a karşı kibirlenenle, Ebu Cehil mesela, 4 yaşında küçük kardeşine karşı kibirlenen 8 yaşındaki bir çocuğun cürmü, Aynı değil yani böyle değil. Ama o mikrop o mikroptur. Allah'a karşı kibirlenen, kendisini yeterli ve üstün ve muhtaç değil, müstahmi gören birisi yakalandığı virüsten ciğerleri bitmiş ölmüş adamın adıdır. Küçük çocukta ise aynı virüs türü <gülüyor> diye öksürtüyordur sadece. Ama bu öksürme ilgilenilmezse ciğerlerin iflasına götürecek. İşte bunun gibi kibir korkunç bir günahtır. Gafir suresinin 35. ayetinde Allahu Teala neden kullarının cehennemlik olduklarına damga bastığını söylüyor. Kezalike Allahu ala kulli kalbi mutekabbirin cabbar. İşte Allah her kaba kibirlinin kalbini mühürler. Çok merhametli bir adam görüyorduk bu gavuru biz. Yahu kardeşim o sizde para ilişkisi bulunduğu için, komşuluk ilişkisi bulunduğu için sen narin numaraları yapıyordu. İç aleminde Allah'a karşı volkanlar vardı, fırtınalar vardı, onu siz göremiyordunuz ki. Allah zaten onun insani ilişkilerine bakıp da bu kararı vermedi ki, onun asıl bünyesinde, genlerindeki asiliye bakarak bu kararı verdi. O ciğerleri bitiren kibirle, hafif hafif öksürten kibir, elbette aynı değil dedik ama Müslim'de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, şu hadis-i şerifini de unutmuyoruz. La yadkhulul cennete men kana fi kalbi misqale zerratin min kibri. Kalbinde yani iç aleminde zerre kadar kibir bulunan cennete girmeyecek. Ehline hani la ilahe illallah diyenler cennete gireceklerdi. İki cevap. Bir, o kibrin oluşturduğu zarar, ciğerlerdeki kirlenmeler ateşte temizlendikten sonra girecek. Eğer tamamen ciğeri bitirmemişse. 2 zaten ciğeri bitmişse kafir olarak cehenneme girecek ve bir daha çıkmayacak. Bitik ciğere tedavi yok çünkü. Bu sebeple fıtratı da kibir bozuyor. E bu kibir nereden ithal edildi? Bunu şeytan getirmedi. Allah bünyemize koydu. İmtihan gereği. Anne baba, biz filan komşulardan üstünüz. Edebiyatını sofrada çocuğa gösterirken bu kibre yatırım yapıyor aslında. Anne, gariban, ayakkabısı olmayan, yalın ayak dolaşan bir çocuğu gördüğünde, ah yavrum, senin ayakkabıların var, bu çocuğun yok, gel bu çocuğa da bir ayakkabı alalım deyip merhameti geliştirmediğinde, aa ona da babası çalışsaydı, içki içmeseydi, ona ayakkabı alsaydı deyip, kendi tenceresini sürekli kaynattığında anne, hep kendisini ve ailesini ve çocuklarını popopladığında, baba, öğretmen sınıfını, okulunu veya bir ırk, sürekli kendi ırkını popopladığında, Öbür ırkı hor gördüğünde, insan oldukları halde, belki de aynı dinden oldukları halde ki, ırk konusunda din gereği yok. İnsan insandır. Hangi dinden olursa olsun. Öbür ırkı hafif gören, basit gören, sömürülecek kıvamda gören gavur kafalıdır. Cahiliye kafalıdır. Bu bir kibirdir. Nasıl çocuğun evde küçük kardeşine karşı kibri oluyorsa, Irkın da ırka karşı kibri var. Toplumların kibri var. Mesela belli toplumlar isimlerini anıp zikretmeyelim. Dünyanın sultanı görürler kendilerini. Üzerine güneş batmayan ırk olarak görürler kendilerini. Ülkelerini öyle görürler. Bunlar topluca cehennem kütükleri. Cehennemde topluca yanmak için hazırlanan tavırlar. İlla hemen asamaullah tabi. Allah birini onlardan kurtarır, tövbe eder, iman eder. Ayrı bir mesele. Unutmuyoruz kibir. Bebekte olur ikizine karşı, Annede, de babada olur yani çocuklarının bir tanesine karşı veya çocukların ana babasına karşı, eşlerde olur birbirlerine karşı, akrabalarda olur, işçi de patron da olur, sporcuda olur, toplumda olur, ülkede olur kimde varsa kibir bir mikroptur ölür bitirir ve beşinci sebep genelleme yaptığımızda son sebep gibi duruyor bu. Teala'nın şeriatından, nefis terbiyesinden gafil bir hayat yaşamak. İşten eve, evden işe, işten eve, evden işe, işten eve. Tesbih gibi ev iş, ev iş 33 defa, ev, 33 defa da iş. Bu nerede? Cami nerede? Ders halkası nerede? Bir zikir halkası nerede? Okuma grubu nerede? Riyazu Salihin nerede? El-Muhal nerede? Ev, iş, ev, iş. Abla günün nasıl geçiyor? Mutfak, çocuk, mutfak, çocuk, eşimin hizmeti. Kitap nerede? Okumak nerede? Tefekkür nerede? Zikir nerede? İlim halkası nerede? Allah için kardeşlik muhabbeti nerede? Bunlar gaflet ortamıdır. Gafletin bulunduğu yerde Karşımıza çıkacak tablonun adına biz fıtratın bozulması diyoruz. Ev put haline geliyor bu sefer. Çocukların putların oluyor. Halbuki Allah'tan başkasını putlaştırmak bir fıtrat bozulmasıdır. Evi ebedileştirmek yani ebedi olan cennetin bedeliymiş gibi görmek fıtratın bozulmasıdır. Çünkü fıtratımız fani dünyada elemler çekip gitmeye yönelik kuruludur. Bu bedenler 500 sene yaşamaya müsait bedenler değildir. 500 sene yaşayan beden baş belasıdır. 3 tane 5 tane kul Allah'ın o kadar mucize olarak yaşamıştır. Ama insan fanidir çünkü fani dünyada yaşıyor. Aslımız fıtratımız bizim ebedi cennete göre ayarlanmıştır. Cennete göre ayarlanmış bedenlerimizi dünyaya göre yönlendirdiğimiz zaman fıtratı bozarız. Evin putlaştırması budur, eşlerin birbirlerine tapınmaları budur. Nişan bozuldu diye intihar etmeye kalkanın hali budur. Niye ağlıyorsun, niye intihar ediyorsun? Dünyada başka kimse yok mu? Onu sevdim. Allah sever gibi kimse sevilmez. Allah'a bağlanılır gibi, dine bağlanılır gibi hiçbir şeye, hiçbir sisteme bağlanılmaz. Fıtrat bozulması bunlar. Bunlar fıtrat bozulmasıdır. E bu fıtrat bozulmasına bana örnek olarak e da Yusuf'a aşık olmamış mıydı? Sus! Allah dilini yakar senin. Firavun'un sekreterinin karısını sen örnek veriyorsun. Aşık. Ashab-ı kiramı Allah'a olan aşklarında niye görmedin? bu Bekir radıyallahu anh'ın peygambere olan aşkını aşk desene. İşte bunlar gaflete düşüldüğünü gösteriyor. Gaflete düşmenin tam tercümesi şudur. Gaflet ne demek? 120 kilometre trafik kurallarına uygun. 120 kilometre sürat yapan arabada çok yoruldum deyip şoför direksiyonu, Elinde tutuyor ama kafasına da yaslamış arka koltuğa kestiriyor biraz ama uyumuyor, uyumuyor. Ne yapıyor? Hafif kestiriyor. Zaten e, geçmek isteyen, sollamak isteyen kornaya basar uyanırım düşünüyor. Ha, gaflet buna diyoruz biz işte. Şoförün 10 dakika öyle kestirdiğini düşünelim. Tabii o 10 dakikanın ikinci dakikasından sonrası varsa gerisini mezarda arkasındakilerle beraber mezarda dinlenecek istirahat edecek babanın evde uyuması böyle bir şey işte kendisi de mezara girecek yani o gaflet mezarına çocuklarını da sokacak Allah muhafaza buyursun Fıtratın bozulduğunu gösteren bu beş şey neden bozulduğunun cevabıydı peki fıtrat bozuldu mu devam ediyor mu orjinal mi bunu test edebilir miyiz? Ederiz. Çok kolay ederiz. Bunun için sağlık merkezine gidip test yapmak da gerekmiyor. Hafif böyle ellerini yanaklarının kenarına koyup, iyice düşünüp, tefekkür ederek, son bir aylık ev programı, hayat programını uyup, deneyerek, kontrol ederek, ya geçmişi hatırlamıyorum diyorsa çok kolay ne yapar insan? Bugün ayın kaçı? Biri. Birinden itibaren 24 saatlik gündemini yazar. 24 saat her gün yazar. Onu bir kenara koyar. Öbür gün bir kenara, bir kenara, bir kenara. Nasıl bakkal hesap tutuyor, marketçi akşam çıkarken Z raporu alıyor, işletmeci. Aynı onun gibi tutar. Ay sonu veya 3 ay sonra madde bir ayın 4'ünde saat sabah pazar günüymüş 11 ile 3 arası hiçbir iş yapmamış. İkin diye 20 dakika kala da övle yıkılmışım. Allah Allah. Şuraya bir işaret koyalım. Bu bir arıza. Filan gün evde hanım kıpkırmızı olmuş, küsmüş. Ben haberleri izliyormuşum hiç sormamışım bile. Kul hakkı açısından risk, gaflet. Eğer Allah sormadan önce arızaları toparlamaya niyeti varsa bir insanın müthiş bir hesap sistemi. Böyle bir hesap yapabilir. Bu hesapta ne yapacağız? Dört şey ölçeceğiz. Bir, yaptığımız işlerde şeytanın memnun olduğu işler var mı? Birinci sorgulama bu. İki, dinde aşırı gidiyor muyum? Ne demek dinde aşırı gidiyor muyum? Evet, dinde aşırı gidiyor muyum? Şöyle olur. Çocuklarımız hafız olsun mu olsun tabi. Ben kıyamet günü başıma peygamber tacı giymek fırsatı varken niye olmasın? Olsun tabii. Peki bu üç yaşında olur mu? Aşırı gidiyorsun dinde. Yedi yaşında olur mu? Aşırı gidiyorsun dinde. Tamam on iki yaşına geldi olur mu? Kime sordun olacağını? E ben istiyorum. Kabiliyeti var mı bu çocuğun? Aşırı gidiyorsun dinde. Bir hocaya götürdüm ben yaptırırım dedi. Bir dakika. Hoca kendine iş mi arıyor yoksa o çocuğun kabiliyeti kaçmasın diye mi uğraşıyor? Kur'an kursu kapanmasın diye 10 çocuk bulması lazım olan bir kursa talebe bırakılır mı? Çocuğu sokakta mı buldun? Hafızlık farz mı? Aşırı gitmenin ölçüleri. E ben 10 senedir oruç tutmuyordum. Tövbe ettim. Cehenneme girmemek için bunları kaza edeceksin tabii. Şimdi başladım bayram günleri hariç 350 gün oruç tutuyorum. Aşırı gidiyorsun. Neden? Bünyen zayıflayacak, şekerin düşecek, bilmem neyin düşecek, kasların zayıflayacak ve işe yaramaz bir Müslüman olacaksın. Ne yaparsın? Bir gün tutarsın, bir gün kaza yaparsın, bir gün tutmazsın. Dengeli olacaksın. Dinde aşırı gitmek, Yok. Peki aşırı gidip gitmediğime bir kitaptan bakayım mı? Tamam. Diyanet İşleri Başkanlığının bir cilt olan Diyanet İşleri Başkanlığının Diyanet ismi bulunan başka vakıf vesairenin değil. Diyanet İşleri Başkanlığının il kitabını alırsın, yüzde yüz oraya uygun bir Müslümanlık yaşadın mı? Allah'ın izniyle farzlar ve haramlar açısından bir sıkıntın olmaz daha titiz olacağım ve Osmanlıca biliyorum ama nasıl bilmenin ilmi halini de okuyabilirsin ama onun Türkçeleştirmeyi uğraştırırken kitap bitmez bu sefer. Ha, ondan sonra ne yaparım? Ahlakım da gelişsin Sünnete uygun yaşayayım. Riyazu Salih'inden de her hafta 10 hadis okursunuz veya 5 hadis veya da bir hadis ama programlı okursunuz. Allah'ın izniyle şeriata göre yaşıyorsun. Üçüncü test noktamız rızık konusunu abartıyor muyum abartmıyor muyum? 4. testimizde dünya bağlantılarım ne oranda? Dünya bağlantısı ile ne kastediyorum? Yani dairem olsun ne demek benim gözümde. Düğün muhakkak bütün akraba çağrılacak yoksa ben iptal ederim. Böyle mi düşünüyorum? Cenazeyi görkemli bir şova mı dönüştürüyorum? Dünya ile bağlantım. Bir ev yaptırıyorum o evde İçinde soğuktan, sıcaktan korunacağım bir ev mantığıyla mı yaşıyorum? İçinde beni sıcaktan, soğuktan koruyacak mantığın bir katını da dışarısı süslü görünsün, komşular iyi desin diye mi harcıyorum? Dünya bağlantıları diyoruz topluca buna. Bu bağlantılar üzerinden test edebiliriz. Gaflette olup olmadığınızı veya fıtratımızın bozulup bozulmadığını, şeytanın bize ne kadar etki ettiğini. Dinin aşırı yaşayıp yaşamadığımızı veya aşırılık, eksi manada da aşırılık tabii, yetersiz manada da aşırı, rızık konusunu abartıp abartmadığımızı, dünya bağlantımızın ne durumda olduğunu, bu dört şeyi iyi test ettiğimiz zaman, Allah'ın izniyle tabiatımızı, fıtratımızı Allah'ın yarattığı şekilde koruyoruz demektir. Yüzde onlarda bir eksik görüyorsak, tamir edilecek bölüm o kadar demektir. Yüzde yetmiş eksik görüyorsak, Tamir için çok enerji harcamak gerektiğini de anlamış oluruz. Allahu Teala bu şekilde bizi yarattı ve emride bu şekilde korunup cennete gidiyor olmamızdır. Kıyamet günü namazımızda orucumuzda sorun olduğunda, alkol, rüşvet, zina, kumar, yalan, rüşvet benzeri şeyler karıştığında bize. Fıtratımızın bozulma oranını gösteriyordur bunlar hepsi. Bu bozulma oranımız kadar ateş düzeltme yapacak Allah affetmezse ve biz tövbe etmezsek demek ki tövbe ile fıtratın bağlantısı burada. Wassallallahu asallamü ala sidiqüna muhammedü ala rabbil